Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eee 60. sure olan El-Muntahine suresiyle inşallah devam edeceğiz. E, sure hakkında biraz bilgi vermek gerekirse adını 10. ayette geçen imtahinu kelimesinden almıştır. Medenidir yani Medine'de inmiştir. 13 ayetten oluşur. Bismillahirrahmanirrahim.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 Ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklar. Zaten inkar edivermenizi istemektedirler. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermez. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki,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 Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. Andolsun onlar için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnektir. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah zengindir, hamde layık olandır.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 Elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi iş işlemek de sana karşı gelmemek o sana biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği bir kanmi dost edinmeyin. Zira onlar kafirlerin kabirdekilerinden, onların diriltilmesinden ümit kestikleri gibi ahireten ümit kesmiş aydır.